Kaderin değişmeyeceğini kabul ettiğimizde bu sefer de şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka verenin ömrünün uzayacağını, sadakanın belayı defedeceğini ve akraba ziyaretinin rızıkta artmaya ve berekete sebep olacağını hadisleriyle bizlere bildirmiştir. Bu hadisleri de tek başına mütalaa ettiğimizde sanki şöyle bir netice çıkıyor. Mesela Allah kuluna 60 senelik bir ömür takdir etti. Ve kulunun bu kadar yaşayacağını ezeli ilmiyle biliyor. Ancak bu kul sadaka verdi ve Allah'ın takdirinden fazla olarak 70 sene yaşadı. Ya da Allah ona bir musibetin geleceğini ezeli ilmiyle biliyordu. Ancak o kişi bir sadaka verdi ve bu sadaka o musibetin gelmesini önledi. Neticede sanki Allah'ın bilgisine ters bir durum ortaya çıktı. Allah onun öleceğini, veya ona musibetin geleceğini bilirken, ölüm ve musibet ona gelmedi. Yani kaderi değişmiş oldu. O halde bu iki meselenin, yani kaderin değişmeyeceği, çünkü kaderin, Allah'ın nihayetsiz ilminin bir ünvanı olduğu ve Allah'ın ilminde artma ve eksilme söz konusu olamayacağı meselesiyle, sadakanın, Ömrü uzatması, belaları def etmesi gibi, kaderde değişiklik olabileceğini ifade eden hadisleri bir arada mütalaa etmemiz gerekiyor. Bu kısa izahdan sonra şimdi, kader değişir mi sorumuzun cevabına geldik. Allah'ın iki farklı kader defteri vardır. Bunlardan bir tanesi levh-i ispattır. Diğeri ise levh-i azamdır. Levh-i mahf ispat denilen kader defteri, Cenab-ı Hakk'ın yazar bozar bir tahtasıdır. Bu defterde yazılan her şey, bazı şartlara bağlanmıştır ki bu şartlar yerine getirilmezse yazı kazaa edilmez ve değişir. Mesela levhi mahvü ispat defterinde falan kulun 60 sene yaşayacağı yazılmıştır. Ancak bu yazı kulun sadaka verme şartına bağlanmıştır. Eğer o kul sadaka verirse bu kadar yaşar vermezse daha az yaşar. ya da ispat devhasındaki yazı şöyledir falanca kul kalp ameliyatı olursa 70 sene yaşayacak olmazsa 60 sene yaşayacak. Bu kul hangi şartı yerine getirirse o şartın neticesi kaza edilip diğer yazı silinmektedir. İşte sadakanın ömrü uzatması, belayı önlemesi gibi değişiklikler kaderin bu defterinde olmaktadır. Allah o kuluna bu defterde bir bela yazmış ve bu belanın gelmesini sadaka vermemesi şartına bağlamıştır. O kul Sadaka verdiğinde belanın şartı meydana gelmediğinden yazı silinir ve musibetin gelmesi o kul hakkında kaza edilmez. Nitekim Rahat Suresinin 30. ayetinde Allah şöyle buyurmuştur. Allah, Allah dilediği şeyi mahveder, mahveder dilediğini, dilediğini sabit, sabit kılar. kılar. Kitabın, Kitabın aslı olan levh-i mahfuz, mahfuz onun, onun katındadır. katındadır. Bu ayette belirtilen Allah'ın dilediği şeyi mahvetmesi yani yaratmamasıyla yapılan değişiklik bu levhada olmaktadır. Demek bu ayet bize değişen kader levhası olan levh-i ispattan haber vermektedir. Kaderin bu levhasında değişiklik olurken ve bu defterdeki yazıların meydana gelmesi bazı şartlara bağlanmışken, kaderin diğer defteri olan levhi mahve azamdaysa hiçbir değişiklik olmamaktadır. Yani misalimizdeki kulun sadaka verip vermeyeceği, kalp ameliyatı olup olmayacağı, akraba ziyareti yapıp yapmayacağı gibi hususlar, Allah'ın ezeli ilmiyle bilindiğinden dolayı, Allah değişmeyecek en son neticeyi bu levhaya yazmıştır. Bu levha, Allah'ın nihayetsiz ilminin bir tecelligahıdır. Ancak burada, ilmin maluma tabi olması kaidesini ve Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olduğunu ifade eden ezeliyet sıfatını unutmamak gerekir. Yani Allah'ın bu bilgisi bizi bir işe zorlamamakta. Bilakis biz irademizle neyi yapacaksak Allah onu bilmektedir.